Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve salat ve salam ala aşrif el-Âmiyya ve el Muhammed ve ala âlehi ve cahbhi ve mantebihem bi-ıhsan ila yom din Ama بعد geçen hafta kaplarla ilgili bölümü almıştık. Bugün ise babu izahetin necaseti ve beyanuha. Ne yani necasetin izale edilmesi, ortadan kaldırılması. Bölümü olarak bu şekilde bu bab başlığıyla bugünkü konumuza bir giriş yapacağız. Daha sonradan konuyla ilgili hadisleri almaya başlayacağız. Öncelikle diyoruz ki necaset, yani necase çoğul olarak encas Kelimenin çoğulu encas Lugavi olarak da pis, kir anlamına geliyor. Necaset, lugavi olarak dilde ...pis, kira anlamına geliyor. Şer'i olarak da diyoruz ki... ...idrar ve dışkı gibi... ...namaz ve benzeri ibadetlerin... ...yapılmasını engelleyen... ...pislikler demektir. Yani ıstılahi manası da... ...yani dışkı... ...ve idrar gibi... ...namaz ve benzeri ibadetlerin yapılmasını... ...engelleyen pislikler. Bu da ıstılahdaki şer'an, şer'i olarak... ...manası necasetin bu... Bu konuya tabii başlamadan önce necasetle ilgili daha önceki aldığımız bablara dönüp biraz hatırlatmalar yapacağız. Öncelikle su ne zaman necis olur? Ne ile temizlenir? Daha önceden sular babını almıştık. Bu kitaba ilk başlarken sular babıyla başlamıştık. Necasette de önemli bir şey su ne zaman necis olur ve ne ile temizlenir? Önemli bir mesele. Çünkü dedik ki Taharetin, temizlenmenin olduğu bir tek şey vardı. Bir madde ile temizlenebiliyorduk. Abdest olsun, gusül olsun. Bunun da su olduğunu söylemiştik. O yüzden konuya bu şekilde girmemiz geçmişte yaptığımız derslerde birazcık da hatırlamamız gerekiyor. Su ne zaman necis oluyordu arkadaşlar? Heh. Yani suyun içine necis olan bir şey karıştığı zaman tadını, rengini ya da kokusunu Değiştiriyor ise biz o suya necis. necis hükmünü veriyorduk. Yani bu üç özellikten bir tanesinin bile değişmesi o suya ne hükmünü veriyordu? Necis. necis hükmünü veriyordu. Eğer bu suya necaset olan bir şey değil de tahir temiz olan bir şey karışırsa o zaman suyun hükmü ne oluyordu? Yani. Temiz oluyordu. Onun eğer özelliğini değiştirmiyor ise yani abdest almak için, kusur almak için o özelliği, su özelliğini kaybetmiyor ise biz o suyla abdest alırız. Gusül alabiliriz. Demiştik. Dedik ki su ne zaman necis olur ne ile temizlenir? İçine yani suyun içine necis olan bir şey karışır. Tadı, rengi ve kokusu bu üç özellikten bir tanesini değiştirirse o su necis olur dedik. O zaman birinci olarak diyoruz ki su ne zaman bu üç özelliğini değiştiren içinde bulunan bu necasetten kurtulur ise o zaman suyun hükmü ne olur? Temiz olur Peki burada suyun içindeki bu necasetin arınmasında şöyle bir şart var mıydı? Yani illa da biz bunu arıtmamız gerekiyor. Yoksa veya kendi kendiliğine de bu necaset ortadan gitse yine temiz hükmünü alır mıydı? Alırdı. Yani diyoruz ki su ister rüzgarla olsun, ister beklemesi sonucu, uzun süre beklemesi sonucu içinde bulunduğu bu necasetten kurtuluyor ise... Asıl itibariyle ne dedik bu su? Temiz, temiz. temiz olur. Yani buradaki illet olan şey neydi? Suyun içindeki bu necasetin bulunması onu necis yapıyordu. Hangi şartlarda, hangi ortamlarda bu, bu durumdan kalkıyor ise, necaset içinden gideriliyor ise o zaman biz o suya temiz diyorduk. İstersek biz bunu bir yerde bekletelim, içine mesela necis olan bir koku bulaşmış olsun. Ramanla, rüzgarla bu koku gitmiş olursa ne diyoruz biz? O zaman bu su... Temiz hükmündedir. Aynı şekilde veya da insan eli değerek, kimyasal maddeler katılarak içindeki necasetten arındırılıyor ise aynı şekilde biz o suya ne diyoruz? Temizliyoruz. O zaman birinci şeyimiz ne? Suyu temizlemede. Diyoruz ki insan eli değsin kimyasal maddelerle veya da kendi kendine içindeki bu necasetten arınıyor ise o suya temiz hükmünü verdik. Öncelikle dedik ki suyun içine Necis olan bir şey karıştığı zaman kokusunu, rengini ve tadını değiştiriyorsa o su necis oluyordu. Bu necasetten kurtulduğu birinci şık olarak ne söyledik? Belli bir zaman diliminde durması veya güneş ışınlarıyla temizlenmesi veya da kimyasal maddelere katılarak necasetten aranılması ile o suyun temiz olduğunu söylüyoruz. Burada suyun az veya çok olmasının bir önemi var mıydı? Bir önemi yoktu. Su az olsun, çok olsun, içindeki bu necaset giderildiği zaman biz o suya ne yapıyoruz? Temiz. temiz hükmünü veriyoruz. İkinci olarak diyoruz ki, temiz olan yani içinde necaset bulunan necis hükmündeki olan suya yine temiz olarak tahur olan çok miktarda bir su kattığımız zaman bu özellikleri ortadan kalkıyor ise biz aynı şekilde o suya ne diyoruz? Temiz, temiz diyoruz. Yani ikinci şıkkımız ne? Suyun temiz olmasındaki. Ona dışarıdan, dışarıdan temiz, tahur olan su ilave ediyoruz. Bu şekilde ne oluyor? İçindeki o necaset barındıran suyun özellikleri, necis olan özellikleri ortadan kalkıyor. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Su temiz olmuş, tahur olmuş oluyor. Yani kendi zatında temiz, aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip oluyordu. Üçüncüsü ise mesela suyun bir kısmına Dedik ya suyun tadı, rengi ve kokusu necasetle değişiyor ise o suyun necasetle değişen kısmını o sudan arındırdığımız zaman geriye kalan kısmı da ne oluyor? Temiz. Aynı şekilde temiz tahur oluyor. Yani suyun temizlenmesi bu üç şekilde oluyor. Suya da necis hükmünü neyle ile veriyorduk? İçine eğer necis bir şey karışır, tadını, kokusunu ve rengini Değiştirirse. Ki sular babında da bu konuyu almıştık. dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine baktığımız zaman da suyu iki kısmı ayrılıyordu. Ya su necis oluyordu ya da tahur oluyordu, temiz oluyordu. Üçüncü bir şık yok. Ya su temizdir ya da necistir. Su ile ilgili kısmı aldıktan sonra diğer şeylerin temizliğine diğer maddelerin temizliğine nasıl temizleneceğini, zaten gelecek hadislerde de bunları ne yapacağız? Yavaş yavaş alacağız. Bununla birlikte yine geçmişte aldığımız bir konu daha var, onu da hatırlayalım. Suyun dışında bir yere necaset bulaştığı zaman, onu nasıl temizliyorduk? Üstüne su dökerek. Üstüne su dökerek. Eğer oradaki şey, mesela idrar gibi ise, ki hatırlıyoruz hadis-i şerifte Bedevi'nin bir tanesi gelip ne yapıyordu? Mescid'in bir köşesine idrarını yapıyordu. Değil mi? Daha sonra da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem oraya bir kovası dökülüp onun temizliğinin bu şekilde olduğunu bize bildirmişti. Bize öğretmişti. Peki eğer buradaki necaset katı olan bir şeyse, dışkı gibiyse o zaman uygulama nasıl oluyordu? İzah Öncelikle bu katının o aynı necasetin, ortada gözüken o necasetin oradan bir şekilde giderilip daha sonradan oraya Heh, su dökerek ne yapıyorduk? Bu şekilde yerin temizliğini de bu şekilde yapıyorduk. Suyun nasıl temizlendiğini aynı zamanda da yerin nasıl temizlendiğini bu şekilde hatırlamış olduk. Burada yine başka bir soru geliyor aklımıza ki bunu da daha önceki derslerimizde almıştık. Bu anlamda hatırlatma olsun diye söylüyoruz. Necasetin temizliğindeki niyet şart mıydı değil miydi? Yani necaseti temizlerken niyet şart mıydı? Değildi. Yani biz diyoruz ki bir insanın üzerine bir necaset bulaştı. Bu kişi elbisesini işte balkona veya dışarıya astı. Sağnak bir yağmur yağdı. Bu şekilde o necaset oradan izale oldu. Ama adamın kastı bunu oraya asarken temizlensin maksadı değildi. Bu şekilde ne diyoruz demek ki necasetin izale edilmesinde ortadan giderilmesinde niyet şart değil. Yani biz bunu kastetmeden dahi üzerimizdeki necaset bu şekilde gidiyorsa biz bu şekilde giydiğimiz o elbise ne yapar? Temiz hükmünü alır. Tahir olur. Artık o elbiseyle biz ne yapabiliriz? Namaz kılabiliriz. Yine burada hatırlamamız gereken kaidelerden bir tanesi de dedik ki eşyada asıl olan eşyada asıl olan neydi? Helallikti. Bu aynı zamanda neydi? Temizlik. Eşyada asıl olan Helallik ve aynı zamanda temizlik. İbadette ise ne demiştik? Asıl olan neydi ibadette? Haram. Haramlık. İbadette asıl olan haramlık. Yani ne demiştik? Bütün ibadetler haramdır. Yalnızca Allah'ın ve Resulü'nün öğrettikleri hariç. Yani biz ibadette ne diyoruz? İbadetler tevkifidir. Yani Kur'an'a ve sünnete dönmen gerekir. Kendi kafandan ibadeti bir şekilde böyle de olur diyemezsin. Ama eşyada asıl olan neydi? Yani biz mesela kaplarla ilgili konuda da bunu söylemiştik. Mesela bir ahşap kap kullanacağımız zaman veya porselen veya bakır veya çinko veya demir. Hepsine tek tek hadis mi arıyorduk? Yoksa şöyle mi diyoruz? Asıl olan eşyada helalliktir. Ancak Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldıkları hariç. O yüzden ne dedik? Hadislerle ilgili olarak da gümüş ve altın kaplardan yiyip içmenin haram olduğunu söyledik. Çünkü hadislerle Sabit olduğu için. Ama asıl olarak eşyada ne diyoruz? Helallik. O zaman iki insan birbiriyle tartışırken görsek, birisi bir şeye helal diyor. Konuştuğumuz şeyde bu bahsettiğimiz eşyalardan. Birisi helal diyor, birisi haram diyor. Bizim burada uygulayacağımız yol, metot ne oluyor? Ne diyoruz? Haram diyerek sorarız. Heh, diyoruz ki eşya, eşyada asıl olan helalliktir. Eğer bunun haram olduğunu söylüyor isen, ya bunu Allah'ın kitabından ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ya da ümmetin icmasından ne yapması gerekiyordu? Delil getirmesi gerekiyordu. Eğer bu delili getirirse o zaman diyorduk ki evet bu şey haramdır. Ama asıl itibariyle eğer delil getiremez ise diyoruz ki eşyada asıl olan helalliktir. Yani burada kim bir şey necis olduğunu söylüyor ise ona ne yapması lazım? Delil getirmesi gerekiyor. O zaman diyoruz ki eşyada asıl olan helallik ve temizliktir. Bu kaidemizi hatırladıktan sonra konuyla ilgili ilk hadis-i şerifimize geçiyoruz. Anne Enes İbni Malik'in radiyallahu anhu kal, Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hamri tuttakadu kallen fe kale la ahracahu muslim ve attirmidhi ve kale sahih. Enes bin Malik radiyallahu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şaraptan sil, sirke elde etmenin hükmü soruldu. Şaraptan içkiden sirke elde etmenin, onu sirkeye dönüştürülmenin hükmü sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İçkiden bu anlamda sirke elde edinilmez. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari ve aynı zamanda Tirmizi ne yapmışlar? Takriz etmişler. Kitaplarında, sünenlerinde bu hadise yer vermişler. Ve Tirmizi hadis için diyor ki Hasan'ız sahi Sahih. Bu hadis Hasan-ı Sahih bir hadis-i şeriftir. Öncelikle bilinmeyen kelimelere geçiyoruz. Hadis-i şerifte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hamırdan soruyorlar. Hamır içki anlamına geliyor. Üzümden, arpadan veya da hurmadan, kuru üzümden ve benzeri bu tip şeyleri suyun içine katarak beklettikten sonra içildiği zaman insanı sarhoş eden bir hal alıyor ise biz buna ne diyoruz? hamur diyoruz. Çoğulu da humur. hamur humur. Bu ismi de almasının sebebi kadınların taktığı başörtüye de himar derler Arapçada Himar. Kadınların taktığı başörtüye himar derler. Ne? Başlarını örttüğü için. O zaman içki de aynı bu kökten geliyor. İnsanın aklını örttüğü için de içkiye ne demişler? Hamur demişler. Tabi burada şeyi iyi etmek lazım. Himar kadının başını örttüğü şey noktayı çıkartırsak himar dersek bu da eşek anlamına geliyor. Yani burada himar kadının başını örttüğü şey başörtüsü. Yani kadın başını örttüğü zaman bu şekilde buna himar deniyor. İçki de insanın aklını örttüğü için Buna da ne diyoruz? Hamır. Hamur Diyoruz. Dedi ki üzümden olabilir, kuru üzümden olabilir, normal üzümden olabilir, buğdaydan, arpadan, hurmadan, yani bu tip bezleri eşyalardan suyun içine katılarak belli bir süre beklettikten sonra eğer insanı sarhoş eden bir şey halini alıyor ise biz buna ne diyoruz? İçki diyoruz. Allah sonrasında soruyorlar. Bu içkiden tuttakadu hallen hal kelimesi de arkadaşlar sirke anlamına geliyor. Sirke. Hal çoğulu da hulul. Hal hulul. Yine burada içki ile ilgili kısma dönüyoruz. İçkinin Allah'ın kitabında, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sünnesinde ve ümmetin icması ile haram olduğunu biliyoruz. Deliller bu doğrultuda. İçki Kur'an, sünnet ve icma ile haram ve ve dinde bilinmesi gereken, zaruri olarak bilinmesi gereken şeylerden bir tanesi. Yani Müslümanların içinde yaşayan bir insan, Müslüman olan bir insan ve Müslüman beldesinde yaşayan bir insan, içkinin haram olduğunu inkar eder ise, biz bu insana ne diyoruz? Mürtet, kafir diyoruz. Bu insan dinden çıkmıştır diyoruz. Çünkü kişinin bunu, Müslüman olan bir insanın bunu, bilmesi gerekiyor. Dinde bilinmesi gereken şeylerin başında gelen hususlardan bir tanesi de içkinin haram oluşu. Aynı şekilde akli delillerle de içkinin haram olduğunu yine ispatlıyoruz. Diyoruz ki kişi içki içtiği zaman, sarhoş olduğu zaman bakıyorsunuz adam hanımını boşayabiliyor. Oğlunu, akrabasını öldürebiliyor. Değil mi? Hatta hatta insan iken kendisine mahrem olan annesiyle, kız kardeşiyle ilişkiye bile girebiliyor. Demek ki içki ne yapıyor arkadaşlar? İnsanın aklını örtüyor. Aklı olarak da diyoruz ki bunun haram olmasında bir hikmet var. Ki biliyorsunuz içki mertebeler halinde bu ümmete haram kılındı. İlk başta Mekke döneminde helaldi. Daha sonradan Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ayetlerinde içkinin faydalarının ve zararları olduğunu söyledi. Daha sonradan içkiliyken namaza yaklaşılmaması gerektiğini söyledi. En son mertebede de içkinin şeytanın işlerinden birisi olduğunu ve bundan uzak durulması gerektiği ayetiyle de içki bize ne aldı? Haram kılındı. Bununla ilgili arkadaşlar yani içkinin insanın aklını örttüğü işte insanı farklı farklı hallere deli denilebilecek hallere soktuğuyla ilgili Şeyh Hüseymin Rahimallah Şeyh Hüseymin Rahim eski dönemde gazete kenarında gazete köşesinde bununla ilgili bir kıssadan bahsediyor. Diyor ki bir gün bir gazetede içkiyle ilgili bir kıssa gördüm diyor. Bu beni çok etkiledi. Diyor ki bir kişi genç birisi saat gece geç saatlerde eve sarhoş olarak geliyor. Ve ne yapıyor bu kişi sarhoş olduğu için aklı yerinde değil. Annesinin odasına giriyor. Tabi annesiyle ilişkiye girmek istiyor. Annesi bundan razı olmadığı için tabi onda sarhoş haliyle gidiyor mutfaktan bıçağı alıyor geliyor diyor ki eğer benle ilişkiye girmezsen kendimi burada keserim öldürürüm ve bu şekilde annesi de ne yapıyor çocuğunu olan şefkatinden dolayı ses çıkartamıyor ve oğluyla ilişkiye giriyor sabah olduğu zaman çocuk kendine geliyor tabi akşamdan olan şeylerden bazı şeyleri ne yapıyor hatırlıyor ve geliyor annesine soruyor diyor ki dün akşam ben böyle böyle bir şey yaptım mı? Annesi de çocuğu kendine bir şey yapacak diye korkuyor. Diyor ki yok yapmadın. Annesine yemin ettiriyor. Diyor ki ben böyle bir şey yaptım mı? Zorluyor biraz daha zorluyor. Annesi diyor ki yaptın. Üzülüyor şey yapıyor ama çocuğunu da bir yandan kaybetmek istemiyor. Sonra oğlu bu durumu öğrenince ne yapıyor? Üzerine gaz döküyor. Kendisini yakarak öldürüyor. Yani içkinin insanı düşürdüğü Hale bakın kişi annesiyle zina edip daha sonradan da kendi nefsine ne yapabiliyor? Kıyabiliyor. Demek ki allah Teala bize bir şey yasakladı ise bunu Kur'an'da, sünnette, icmada ve akli olarak da delillerine ve önümüzde yaşadığımız, müşahede ettiğimiz kıssalara da baktığımız zaman bunu haram oluşunun en iyi şekilde ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Dedik ki yine başka hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içki kötülüklerin anasıdır diye buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte her şerrin kapısını açan içkidir diye buyuruyor. Yani içkinin haram oluşunda ehli sünnet olarak en ufak bir şek şüphemiz yok. İnsana faydası da var belki ama ayetler dedik ya faydası ve zararları var ama zararları faydalarından daha çok. İnsanın yani ümmeti Fesad eden, fesadı sürükleyen şeylerin başında içki geliyor. Diyoruz ki o yüzden içki nedir? Bütün kötülüklerin anasıdır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. içkiden sirke elde edebilir miyiz? Diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapılıyor? Bu soru soruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bu şekilde içkiden sirke edinmek caiz değildir. Hadis-i şeriften istifade ettiğimiz durumlara gelince birincisi içkinin haram olduğunu söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içkiden sirke edinilmesini yasakladı ise demek ki bundan aynı şekilde sirke edinmek minbabi evla diyoruz. Yani asıl olarak içki içmek haram ise bundan başka bir şey edinmek de hüküm olarak Haramdır. Biraz önce de söylediğimiz gibi Müslüman bir belde de yaşayan bir insan içkinin haram olduğunu inkar ediyor ise bu insana ne yaparız? Tövbeye çağırırız, tövbeye davet ederiz. İçkinin haram olduğunu kabul etmesini, doğrunun bu olduğunu o insana ne yaparız? Nasihat ederiz. Eğer insan bu şeyde, bu durum üzerine ısrar eder ise o zaman bu insan mürted olarak ne yapar? Öldürülür, katledilir. Hala içkinin helal olduğunu söylüyor ise deliller ona sunulduktan sonra bunu kabul etmiyor ise biz bu insanın mürted kafir olduğuna iman ederiz. Veliül emir yani yönetici tarafından bu kişi bu şekilde ne yapar? Öldürülür. Bu şekilde cezalandırılır. İkinci bir fayda ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içkinin içilmesini ne yaptı dedik? Yasakladı, haram kıldı. Aynı şekilde ayetlerle de sabit dedik. O zaman içkiden sirke edinmek caiz olsaydı o zaman içkileri evinde evimizde barındırmamız da caiz olacaktı. Bu şekilde o zaman insanlar nefislerine yenik düşüp ne yapabilirlerdi? Bu içkiden içebilirlerdi. Nasılsa biz bunu sirke de kullanacağız. Sirke edineceğiz diye evlerinde bulundurup nefislerine yenik düşüp ne yapabilirlerdi? Bu konuda içebilirlerdi. O yüzden diyoruz ki dini açıdan da bu. Önüne bir set çekmek için içkininden bu şekilde sirke elde edinilmesi de bu şekilde bize ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Haram kılınmıştır. Burada arkadaşlar dikkatimizi çeken bir husus var. Şu anda içinde bulunduğumuz konu neyle alakalı? Necasetlerle alakalı. Değil mi? Müellif, Allah ona rahmet etsin. Hafız İbni Hacer El Askelani Hangi bapta içkiyi zikrediyor arkadaşlar? Necis olduğuna dair bu bapta onu zikrediyor. O zaman diyoruz ki ilim ehli bu konuda ne yapmış arkadaşlar? İhtilaf etmişler. İlim ehlinin bir grup bir kısmı demiştir ki içki aynı olarak zatıyla necis olan bir maddedir. Yani elbisemize, bedemimize veya da herhangi bir kaba bir yere döküldüğü zaman onun oradan izade, izale edilmesi vaciptir. Çünkü aslıyla necis olan, aynı olarak necis olan bir maddedir. Bu görüş arkadaşlar baktığınız zaman çoğu imamın da içinde bulunduğu, bunların içinde İmam Ebu Hanife var, İmam Şafi var, İmam Ahmet var, aynı şekilde İmam Malik ve bunun dışındaki diğer alimler içkinin necis olduğunu söylüyorlar. Birinci görüş. İkinci görüş ise diyorlar ki içki manevi olarak necistir. Ama zati olarak, aynı olarak necis değildir. Diyorlar ki biraz önce de hatırlattığımız kaideyi söylüyorlar. Diyorlar ki eşyada asıl olan helalliktir. Eğer birisi bunun necis olduğunu söylüyor ise buna ne yapması lazım? Delil getirmesi gerekir. O zaman bakıyoruz ilk görüşün yani dört mezhep imamının da içinde bulunduğu içkinin necis olduğu, zati olarak necis olduğu görüşe döndüğümüz zaman Maide suresindeki 90. ayet-i dil getiriyor. Allahutaala buyuruyor ki diyor ki ya eyü'llezine amanu innemel hamr vel meysir vel ansab vel azlamu risun min amel eşşeytan fectenibuh. diyor ki ey iman edenler şarap, içki yani kumar, dikili taşlar, buradan kasıt ne? putlar şans ve fal okları şeytanın işlerinden bir pisliktir. Diyor ki bunlardan ne yapın? Feçteni <gülüyor> bu. Bunlardan kaçının. Bunlardan uzak durun. Diyorlar ki burada kelimet, ayette geçen ricis kelimesi bu manada diyorlar ki necaset olduğuna, necis olduğunun anlamına gelir. Ricis yani necis anlamına gelir. Ve aynı şekilde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu hadisini de Açıklar vaziyette yani Rits'in necaset anlamına aynı olarak necaset anlamına geldiğini beyan ederek diyorlar ki Abdullah İbni Mesud radiyallahu şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını giderdikten sonra su olmadığı için isticmar dediğimiz taşla temizlenmesi için diyor ki benden üç tane taş istedi. Ona diyor üç tane getirdim ikisi taş bir tanesi de raufe yani hayvan dışkısıydı hadislerde de açıklanan bu şeyin yani eşek dışkısı olduğu belirtiliyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki taşı aldı kullandı diğerine aldı hayvan dışkısını gördü bunun riz olduğunu necis olduğunu söyleyip attı diyor onu ne yapmadı isticmar dediğimiz temizlenme olayında kullanmadı diyor ki ayette geçen kelime riz hadiste geçen kelime yine riz o zaman diyor ki buradaki ayette geçen kelime aynı olarak içkinin necis olduğu, haram olduğudur. Diğer görüş ise bu delillere reddiye veriyor. Diyor ki siz bu ayetteki riz kelimesini bu şekilde yorumladınız. Ama diyor ki burada ayette içkinin yanında kumar, şans, fal okları ve aynı zamanda ne geçiyor? Putlar geçiyor. Diyorlar ki o zaman bunlar da aynı olarak necis mi? Ki siz bunu da kabul etmiyorsunuz. Bir insan bir puta değdiği zaman necasete değmiş gibi mi oluyor? Bunun böyle olduğunu söyleyen kimse yok. Yani ilk görüşe delil olarak getiren görüşe de reddi olarak diyorlar ki yani siz dahi burada puta, şans oklarına veya da kumarla ilgili şeylere dokunduğunuz zaman bunların necaset olduğunu söylüyor musunuz? Onlar da bunun necis olduğunu söylemiyorlar. Diyorlar ki burada ridsun min amel şeytan. Şeytanın işlerinden bir pisliktir. Yani burada fiili bir durum var. Yani burada diyorlar ki burada kabih bir şeydir, kötü bir şeydir, haram bir şeydir anlamına gelir. Manevi olarak pislik anlamını taşır ama ayni olarak direkt o şeyin zati olarak pis olmadığını bu ayetin böyle anlaşılması gerektiğini söylüyorlar. Bu aynı şekilde diyorlar ki içki haram kılındığı zaman insanlar ne yaptı? İçkileri Medine sokaklarına boşalttılar. Ve diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonradan onlara oraya su döküp oraları temizlemelerini emretmedi. Eğer bu necaset olsaydı insanlar oralarda yürüyorlardı, mescide gidiyorlardı, evlerine gidiyorlardı. Bu şekilde oraya basarak bu necaseti evlerine, mescitlerine diğer başka yerlere taşımış olacaklardı ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyorlar ki bunu emretmedi. Demek ki diyorlar aynı olarak zati olarak içki necis değildir ve bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de geçiyor. Bu aynı şekilde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabelerden bir tanesi ona hediye olarak kırba içinde içki getiriyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki ona içkinin haram olduğunu, haram kılındığını bilmiyor musun? Yani hediye olarak getiriyor. İçkinin haram kılındığını bilmiyor musun diyor. O kişide ne yapıyor? Allah S.A.V.E.M. gözü önünde o içkiyi boşaltıyor. Aynı şekilde Allah S.A.V.E.M. o kişiye işte bu içinde getirdiğin kırbayı temizle. Çünkü içki necistir. Bundan temizlemen gerekir diye bir ibaret atmıyor? Kullanmıyor. O zaman diyoruz ki burada tercih ettiğimiz racı olan görüş ne? İçki zatıyla necis olan bir şey? Değil. değil. Ama manevi olarak ne diyoruz? Rijs, necistir. Manevi olarak necistir. Ama zatî olarak necis değildir. O zaman yine aklımıza şöyle bir soru geliyor. O zaman günümüzde kullandığımız marketlerde satılan sirkeler var. Değil mi? O zaman bunları kullanmak caiz midir? Değil midir? Çünkü hadis-i şerifin metninde ne dedik? Eğer içkiden sirke elde ediniliyor ise Allah'a olsun bunun olmayacağına haram olduğunu söylüyor. O zaman günümüzde satılan bakkallarda, marketlerde satılan sirkenin durumu nedir? Heh, diyoruz ki bu caizdir. Ama burada ufak bir ayrıntıyı da zikretmemiz gerekiyor. Diyoruz ki eğer bu sirke içki olmadan önce yapıldı ise çünkü içki dediğimiz şey siz suda üzümü işte ne bileyim kuru üzümü veyautta işte arpayı buğdayı bekletiyorsunuz belli bir şeyden sonra artık o ne yapmaya başlıyor da içki mayalanmaya başlıyor. İçki o halini alıyor. Yani eğer bu yapılan sirke diyor. içki olmadan önce sirkeye çevrildiyse bunu kullanmak caizdir. Ama eğer bu yapılan şey içki oldu daha sonradan siz bunu sirkeye dönüştürdüyseniz o zaman diyorlar ki bunu kullanmak caiz değildir, haramdır. Çünkü hadisin metninde olay bu anlamda çok açık. Eğer içki olduktan sonra onu sirkeye çevirmek caiz değil. Aynı şekilde sahabelerden yine bir tanesi Ebu Talha'nın yetimlerin bu şekilde içkisi olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Söyleselam bunları sirkeye çevireyim mi? Bu şekilde bir uygulama yapayım mı? İçkinin haram olduğu şeyinden sonra, ayetlerden sonra Allah sözü diyor ki onları dök. Artık bu şekilde onlardan istifade etme. Yani ona bunu sirkeye çevirmesini ne yapıyor? Yasaklıyor. Bu şekilde bunu edinmenin hoş olmadığını söylüyor. Burada yine şöyle bir üçüncü fayda olarak da şöyle bir şey zikrediyoruz. Diyoruz ki eğer içki kendi kendine sirke olursa eğer içki Hazır bir şekilde içki var. Beklediği zaman kendi kendine sirke olur ise o zaman diyoruz ki onu kullanmak nedir? Evet. Caizdir. Eğer içki kendi kendine sirke oluyor ise bunu kullanmak caizdir. Bunun böyle olmadığını istihale dediğimiz bir durum var. Yani bir, şeyin, bir şeyden başka bir hale dönüşmesini yani necaset olan bir şeyin başka bir hale dönüştüğü zaman bunun necasetten çıkmadığını söyleyen alimler dahi istihale dediğimiz durumda onlar dahi diyorlar ki eğer içki kendi kendine sirkeye dönüşüyor ise o zaman onu kullanmak caizdir. İçki kendi kendine sirkeye dönüşüyor ise onu kullanmak caizdir diyorlar. Şimdi diğerinden yani, diyor ya sahabe bu içkileri dökmeyeyim de insanı nasıl çeviriyor mu Yani Demek ki o dönemde diyoruz ya içki şöyle bir şey. Sen içkiyi nasıl yapıyorsun? O dönemde hurma var. İşte ne bileyim kuru üzüm var bir şey var. Suyun içine atıp bekletiyorsun. Tamam. Belli bir vakit sonra ne oluyor? Mayalanıyor. Evet. Artık içtiğin zaman seni ne yapıyor? <gülüyor> Sarhoş ediyor. Yani o zamanki durumu göz önüne getirsen şu günümüzdeki gibi fabrikasyon profesyonel bir içki yapma şey, şekli yok. Tamam. O i̇çki şartlarda oluyor. bu şekilde bu içki oluyor. Tamam. Daha sonradan da bu bu anlamda sirkeye işte ne? Sirke de biliyorsunuz üzüm sirkesi oluyor. Ne bileyim elma sirkesi oluyor. Bu şekilde sirke çevirebiliyorsun. Yani demek ki içki o dönemde bu tamam. şartlarda insan ölür mü diyerek müdahale edemiyor. Tabii müdahale ile içine bir şey yaparak bir şey katarak bir o haram. Bir, bir sistem uygulayarak yapıyor isen içkiden sonra bunu sirkeye çeviriyor isen bu haram diyoruz ama bir içki var bir şey içki oldu kendi kendine sirkeye dönüştü ondan sonra herhangi bir müdahale, herhangi bir müdahale olmadan o zaman diyoruz ki bunu kullanmak cahil. caizdir ama bir insan ki hadisleri yasaklanan zaten burada Allah Resulü ne soruluyor içkiden sirke elde edebilir miyiz onu sirkeye çevirebilir miyiz diye sorulduğu zaman ne diyor La, hayır diyor. İçkiden sirke ne yapmayın? Edinmeyin. Burada arkadaşlar alimler yine bir konu üzerinde iktilafa düşmüşler. Önce şunun üzerine ittifak etmişler. Diyorlar ki su, tahur olan su temizleyici özelliğe sahiptir. Ama bunun akabinde İmam Ebu Hanife ve ashabının görüşü diyor ki hangi mekanda olursa olsun necaset ne ile temizleniyor ise necaset ne ile temizleniyor ise hüküm olarak o temizdir diyorlar. Birinci görüş. Öncelikle hepsi diyorlar ki su temizleyici özelliğe sahiptir. Ondan sonra İmam Ebu, Ebu Hanife ve ashabı diyorlar ki su ile beraber necaseti bulunduğu yerde, yerden temizleyen ne varsa hangi madde varsa onu bu anlamda temizliyor ise bu da diyorlar Aynı şekilde su gibi nedir? Temizleyicidir. İkinci görüşte diğer üç mezhep imamının, İmam Ahmet'in, İmam Şafi'nin, İmam Mali'nin görüşü. Diyorlar ki, Asıl olan, burada temizleyici olan sudur. Suyun dışındaki eşyalar, O şeye, o özelliğe sahip değillerdir. Burada İmam Ebu Hanife'nin, Söylediği söze getirdiği deliller var. Birincisi Ebu Hureyra'dan hadisi. E Allah söylesem diyor ki sizden birisi ayakkabısının altında necaset görür ise ne yapsın diyor? Onu toprağa silsin. Bu şekilde ne yapsın? O necaseti oradan gidersin. Yani ayakkabı, terlik tarzı şeylerin necasetin giderilmesi hangi yolla oluyor? Toprak, toprak. toprak yoluyla. Yani ilk görüşün görüşü neydi? Suyla beraber sudan başka temizleyici maddeler de vardır. Yani bu şekilde de biz bunun temiz olduğunu yine nereden öğreniyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyoruz. Yine aynı şekilde Ummu Seleme radiyallahu anha'nın hadisini delil olarak getiriyor İmam Ebu Hanife. Diyor ki Ummu Seleme radiyallahu anha Allah Resulü soruyor. Diyor ki ben giydiğim elbiseler elbiselerin tabiri caizse kuyruğu yani eteğin veya giydiği pardüsenin uçları ne yapıyor? Yerlerde sürünüyor. Çünkü daha uzun tutuyor. Takvalı oldukları için vücutlarından bir parçayı dahi yabancı mahrem olan insanlara göstermek istemekleri için ne yapıyor? Uzun tutuyorlar. Diyor ki bu şekilde giydiğim elbise uzun olduğu için pis yerlerden geçiyorum. Bu şekilde o geçtiğim şeyler ne yapıyor oraya? Bulaşıyor. Bu konuda ne yapmam lazım? Allah Resulü diyor ki oradan geçtikten sonra diğer temiz yerlerde onun sürüklenmesi onun bu şekilde değmesi onu ne yapar diyor? Temiz. Temizler diyor. Yine aynı şekilde toprak bu anlamda Temiz. temizleyici özelliğe sahip. Burada da diyoruz ki racı olan görüş İmam Ebu Hanife'nin ve ashabının olduğu görüştür. Suyun dışında bu anlamda necaseti gideren toprak vardır ve bunun dışında hangi madde olursa olsun necaseti izale ediyor ise, aynı ile ortadan kaldırıyor ise yani necasetin o zatını bulunduğu şeyi ortadan kaldırıyor ise diyoruz ki biz bu konuda ne yaparız? O, o şey temiz hükmünü alır. Bu ister suyla olsun ki su üzerinde hepsi ittifak etmişler. Diyorlar ki su temizleyicidir. Ama suyun dışındaki başka bir şey temizleyici özelliğe sahip midir değil midir? İlim ehli arasında ne olmuş? İhtilaf ettikleri mesele olmuş. İmam Ebu Hanife bunun dışında suyun dışındaki başka şeylerin temizleyici özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Diğer üç mezhep imamı diyorlar ki su asıl olarak temizleyici özelliğe sahiptir. Bunun dışındaki şeyler o özelliğe sahip değildir. Yine burada ufak bir ayrıntı, ufak bir fayda zikredecek olur isek diyoruz ki suyun tadı ve kokusu veya o eşyaya bulaşmış olan necasetin tadı ve kokusu Diyoruz. üzerine bulaşmış olan necasetin hangi eşya, hangi madde üzerine, tadı ve kokusu yıkanmadan sonra, temizlenmeden sonra hala gitmediyse tadı ve kokusu hala gitmediyse o nedir diyoruz? Necistir. Necistir. Yani dedi ki necasetin üç sıfatı var. O bulaştığı şeyde tadı ve kokusu yıkanmadan sonra gitmediyse o şey Necistir. Ama diyoruz rengi, yıkanma sonucu gitmedi ise o zaman diyoruz ki bu insanın muaf tutulduğu bir şeydir. Yani örnek olarak mesela elbisemize kan bulaştı ve bunun necis olduğunu söylüyoruz değil mi? Bir şekilde bunun kokusu ve tadı o şeyin üzerimizden gitmedi. Yıkadık ama gitmedi. Bu diyoruz ki necaseti üzerinde barındırıyordur hala. Ama biz bunu yıkadık. Artık orada izi kaldı. Ama kendisiyle alakalı üzerimizde hiçbir şey kalmadı. Sadece orada bir izi kaldı. O da yıkamamıza rağmen, çitilememize rağmen geçmiyor. Diyoruz ki biz bundan neyiz? Muaf tutulmuşuzdur. Yani bu şekilde artık bu elbise temiz hükmündedir. Biz bunu yıkadık. Elimizden geldiği kadar onu gidermeye çalıştık. Artık burada kalan eseri, onun rengi zarar etmez diyoruz. Bu anlamda zarar Etmez. Yine en son bir fayda ile bugünkü dersimizi tamamlayalım. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki Kale sallallahu aleyhi ve sellem Fişşâribil hamri İzâ şeribe feclidûh thumma izâ şeribe feclidûh thumma izâ şeribe feclidu sonra eğer şerbe faktuluhu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Davud Tirmizi ve İbn Mace bu hadisi zikretmişler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki içki içen bir kimse için şöyle buyuruyor. Diyor ki eğer içki içerse ona fecliduhu. Ona nabın celde vurun. Birinci sefer diyor ki ona celde vurun. Eğer hala içmeye devam ediyor ise yine nabın ona bu şekilde celde vurun. üçüncü kez yine hala içmeye devam ediyor ise ona nabın Yine bu anlamda celde vurun. Eğer diyor dördüncü sefer hala içmeye devam ediyor ise bu şekilde üç kez cezalandırılıp hala bundan şey yapmıyorsa bırakmıyorsa hala bunda ısrar ediyorsa yaptığı bu haramda ısrar ediyorsa diyor ki Faktuluhu. onu ne yapın? Öldürün. Öldürün. Şimdi arkadaşlar bu hadisle ilgili yine ilim ehli ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler. İbni Hazım diyor ki hadis muhkemdir, sarihtir, sahihtir. O yüzden diyor ki kişi üç kere bu şekilde cezalandırıldıktan sonra Şimdi hadis <gülüyor> Allah Söylesem söylüyor bunu. Tamam, <gülüyor> Allah Söylesem söylüyor. Şimdi alimler bu konu üzerinde ihtilaf etmişler. Hadisi farklı şekillerde yorumlamışlar. Diyorlar ki İbni Hazım ve zahirler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bu şekilde emrediyor ise hadisin zahiri de bu anlamda ise muhkem bir hadis. Ne yapılır bu şekilde? Uygulanır. Kişi 3 kere içtiği zaman Cel. celde vurulur. Dördüncünde ise Öldürür. öldürülür. Diğer bir kuruş, ilim ehlinin çoğunluğu. Diyorlar ki bu hadis mensuktur. Yani ne? Neskedilmiştir. Hükmü ortadan kaldırılmıştır. diyorlar. Yani bu şekilde uygulamada bu anlamda ne yapılmaz? Uygulanılmaz. Üçüncü bir görüş de var. Şeyhül İslam'ın görüşü. Şeyhül İslam İbn Teymiye'de ne diyor? Bu iki görüşü ne yapıyor? Bir, bir arada bir topluyor. Evet. Cem ediyor. Diyor ki eğer insanlar bu kişinin bu şekilde celde vurulmasından sonra hala tabirüza ise, umurlarında değil ise kimse bu işi önemsemiyor. Birisi yaptığı bir günahtan dolayı, bir hatadan dolayı veliül emir onu bu şekilde cezalandırıyor. Ve insanlar hala içki içmeye devam ediyorlar. Kimse bu şeyden kaçınmıyor ise diyor. Böyle bir durumda veli Ülemir bu kişiyi öldürerek ne yapar insanlara? İbret. İbret olsun diye ne yapar? Onu bu şekilde öldürüp bu anlamda bu işlenen günahın ne kadar büyük bir günah olduğunu açıklamak için böyle bir uygulamaya gidebilir diyor. Eğer insanlar yani bu yapılan cezaları hafif görüp umursamıyor iseler kimse bundan bir fayda çıkarmıyor ise aynı şey ne diyoruz biz? Aynı şekilde mesela bu anlamda haşiş dediğimiz şeyler var ya esrar, eroin. Bu anlamda mesela adam bunun ticaretini yapıyor, yakalanıyor. Artık bu ülkede bu anlamda bu adama bir ceza verilmezse ne olacak? Yaygınlaşacak ve insanlar bundan ne yapmayacaklar? Korkmayacaklar. Ama oranın valisi, oranın Veli-ül Emri oranın hükümdarı bu adama ceza olarak kim bu işi yaparsa onun cezası budur derse artık insandan, nazarında ne olacak? Şimdi bir adama sopa vurmak belli bir yere kadar. Adam der ki hem içerim vurdukları zaman da sabrederim ayağımın acısı belli bir zaman sonra geçer bu şekilde yaşarım der değil mi? Ama bir adama dersen ki bunu yapacaksın bunun karşılığı da ölümdür dersen ne yapar adam ondan? Korkar değil mi? O yüzden diyoruz ki bu konuda da racı olan görüş Şeyhülislam Kulislam İbni Teymiye'nin tercih ettiği görüştür. İhtiyaca binaen artık bu uygulama yani celde vurulma olayı insanlar nazarında hiçbir etkisi yok ise insanlar bundan ibret almıyorlar bundan korkmuyor iseler veli elinde böyle bir yetki bu anlamda bu hadisten çıkartıp ne yapabilir bunu? Kullanabilir. Bu insanlara böyle bir ceza verir daha sonradan bu şeyin önünü ne yapmış olur? Almış. almış olur, kesmiş olur. Yani bu, şe bu şekilde uygulanan küfür zaman Heh, bu şekilde Allah'ın dininin uygulandığı yerler hala evet. bu anlamda var. Yani Allahu Teala'nın şeriatinde uygulama bu bir şey haramsa haramdır cezası belliyse dinde neyse onunla ne yapılır? Cezası verilir onunla uygulanır. Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü an la ilahe illa